Herkese günaydın. İstanbul'dan Bardas Yiğit'in kampanyasıyla başlıyoruz bugün programımıza. Türk Hava Yolları'nın kadınlara yaptığı eziyeti sizlerle paylaşmak istiyorum diyor. 30 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'dan Los Angeles'a uçtuk. Amerika uçuşlarında uçuştan çok önce call center üzerinden koltuk seçimi yapabiliyorsunuz. Nisan sonunda yerimizi ayırtmak için müşteri temsilcilerini aradık. Bebekli yolcu için bebekli yolcu alanını ve bebek pusatını talep ettik. Telefonda olan kişi bize call center'ın bir gün sonra arayıp talebimizin onaylanıp onaylanmadığını öğrenmemiz gerektiğini söyledi. Yani bebekli olsanız bile bebekli alanda gidemeyebilirsiniz bebek için para ödemenize rağmen. Neyse ki biz aradık ve bebekli yolcu koltuklarınızda bebek pusu setiniz onaylandı denildi. Uçuş günü geldiğinde gördüğümüz şuydu. Anne ve bebek 11C olan bebekli yolcu koltuğunda ancak baba 12B olarak bir arka koltukta. Aileyi bölmelerinin doğru olmadığını 13 saat bebeğe annenin tek başına bakmasının ihtiyaçlarını gidermek açısından çocuğun konforu açısından zorluk yaratacağını her çalışanına anlatmaya çalışsak bile bebekli yolcular içine ayrılmış koltuklarda bebeksiz yolcular seyahat etti. Hiçbir personel yer değişikliği talep etmedi. Dedikleri üzgünüz anne bebeğe tek başına bakacak oldu. 13 saat boyunca bebekli yolcu alanında oturan ben hariç tüm yolcular bebeksiz olarak seyahatlerini tamamladı. Her uçağın her kabininin ön sırasında bebek basineti takılacak yerler var. Bu nedenle bebekli yolcular oraya oturuyor. Annenin yanına başka bebekli bir annemi gidiyor da baba orada oturamıyor. Hayır. Ön sıra geniş olduğundan orayı bir şekilde önceden rezerve etmiş olan kişiler oturuyor. TYA buna izin veriyor. Türk Hava Yolları şikayeti dikkate almadıkları gibi çözüm önerisi olarak da arka koltuktan baba yardım eder diyor. Yani anne tam 13 saat kucağında bebekle gidecek, yemek yemeyecek, tuvalete gidemeyecek, su içemeyecek. Bir elinde bebekle bebeğin mamasını hazırlayacak, babasına bebeği emanet edip uyuyamayacak. Uçuş boyunca nevette olacak. Çünkü Tİ'ye göre bu annenin görevi. Anne bebeğine tek başına bakabilirmiş. Yeni Türkiye'nin ödüllü yolu hem cinsiyet ayrımı yapıyor hem de kadın ve bebek düşmanlığı yapıyor. 23 Temmuz dönüşü uçuşumuzda yine eşimden ayrı gideceğim. Çünkü TY'ye bebekli yolcu alanlarını bebekli yolcu olarak bana ve eşime veremiyormuş. Şikayetlerimize gelen üzgünüz, yardımcı olamayacağız mailleri de elimizde mevcut. Basinet bulunan sırada sadece anne ve bebek değil anneye yardımcı olacak. Baba veya akraba da otursun. O sıralar normal vatandaşlara verilmesin. Zaten online çekini e izin vermiyor. Satış bürolarında da bu koltuklar bebeksiz yolcuya verilmesin. Bunu bugüne kadar düşünemeyen Türk Hava Yolları yönetimine de kadın ve aile ile ilgili modern bir eğitim verilsin, diyor Boziyit açmış olduğu bu kampanyada. Ve şimdi uzanıyoruz Antalya'ya. Burcu Bayramoğlu'na kulak verelim. Son günlerde sıkça duyulan haberler, hayvanların hayvanat bahçelerinden kaçmaları, hayvanların stresten veya hastalıktan ölmeleri üzerine olunca böyle bir kampanya başlatmayı görev edindim kendime. Hayvanat bahçeleri daha doğru tabiriyle hayvan hapishaneleri Dünya üzerindeki en mutsuz, en tarihsiz hayvanları barındırıyor. Oralarda her yer beton, hayvanların kendi doğalarına uygun bir bitki örtüsü yok. Biz de olmayanı sahibi olduğumuz kibir ile onları ufacık yalan yerlerde yaşatıp her şeyine hükmetmeye çalışıyoruz. Bu hiç adil değil. Savaşlar olmasın, masumlar kazansın artık derken hayvanat bahçelerine giderek bir yandan türcülük yapıyoruz. Hayvanların da insanlar gibi duyguları olduğu ve bilinçli yaratıklar olduğunu ispatlandığı halde, Dünyanın her tarafında hayvanat bahçeleri arkalarında üstelik sponsor olmasına rağmen zarar eden kurumlar. Buradan kimse kar beklemesin zaten. Bu yerlerin insan hapishanelerinden tek farkı hayvanat bahçesindeki hayvanların suç işlememiş olması. Biraz empati yeteneği olan her insanın bu kampanyayı imzalayacağından şüphem yok. İmzalayalım ki hayvanlar kendi doğal ortamlarından çalınmasın. Her hayat, her can değerlidir diyor Bayramoğlu. İzmir'den Alkan Karanlığa kulak veriyoruz şimdi de. İzmir ile Urla ilçesi Demircili köyü şimdi mahalle oldu tabii ki. Güzel ülkemizin en nadide yerleşim yerlerinden biri. Bu nedenle ki köyümüz birinci derecede doğal sit, koruma altındaki alan ve askeri hassas bölge niteliğinde. Gerek orman köyü gerekse denize yakın olması eşsiz koyları adeta ekolojik turizm cenneti olmayı adayken maalesef res ve balık çiftlikleri tarafından tehdit ediliyor. Bu özelliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer taraftan yine Demircili Köyü. Gerek fiziki, coğrafi yapısı gerekse yetiştirilen ürünler zeytiniydi, enginariydi, bamyasıydı bakımından çok zengin ekolojik tarım yapılabilecek potansiyele de sahip. Üçüncü önemli nokta ise köyümüzün tarihi olarak da zengin bir mirasa sahip olması. Ayray olarak bilinen antik kentçiğin bugünkü karşılığı Demircili Köyü kıyıları ve civarı. Ne var ki dünya mirası niteliğindeki ender noktalardan biri olan köyümüz birkaç şirketin kar hırsına kurban edilmek üzere. Siz ülkemizin cumhurbaşkanından istirhamımız bu kötü gidişe bir son verilmesi ve köyümüzün biz köylülerin ölçülü kullanımına bırakılması mevcut şirket veya şirketlerin faaliyet ve girişimlerinin derhal durdurulması yönünde başbakanlık vasıtasıyla ilgili bakanlıkların harekete geçmesini sağlamanızdır diyor karanlık başlatmış olduğu bu kampanyada. Ve şimdi de son olarak Avustralya'ya uzanıyoruz. Başarıya ulaşarak destekçilerini sevindiren bir kampanyayla programımızı noktalayalım. Kampanyanın sahibi Lin Monterosa. Ancak kampanyayı kendisi için açmamış, Vietnam'dan Avustralya'ya gelmiş ve burada evlenip çocuk sahibi olmuş bir başka kadın için açmış kampanyasını. Lisa Lee. Bir süre önce ülkesinden Avustralya'ya gelmiş. Burada evlenen bir de erkek çocuğu olan Lee, Tüm dünya kadınlarının sorunu olan aile içi şiddetle tanışmış. Avustralyalı kocası tarafından hem fiziksel hem de duygusal şiddete maruz kalan Lee bir süre sonra oğlunu da alarak evi terk ediyor. Ancak Lee'nin sorunları bu noktada bitmiyor. Avustralya vatandaşı olmadığı için kısa süre içinde sınır dışı edilme durumuyla karşı karşıya kalıyor kendisi. Oğlunu da ya babasına vermek zorunda ya da yanında götürmek zorunda kalan kadın ne yapacak yardımına arkadaşı Monte Rosa yetişiyor. Change.org'da bir kampanya başlatıyor Monteros'a, arkadaşının durumunu anlatıyor herkese ve şiddet mağduru kadının bir başka travmayla karşılaşmamasını istiyor. Kısa sürede 200 bine yakın kişinin desteklediği, imzaladığı kampanya geçtiğimiz günlerde mutlu sona erdi. Lisa Lee Avustralya vatandaşlığında aldı, oğluyla birlikte artık ülkede kalmaya devam edebilecek bu kampanya sayesinde. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden ve Avustralya'dan derlediğimiz kadın haklarından çevre sorunlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Başlattığınız kampanyayı da bizler programımızda haber olarak yapabiliriz. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere diyoruz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Osman Uygar Özesli.